İhpaz fi aṣḥābi ve ashari fmanın hpfzni fihih hpfzohu Allahu fi duniya ve alaĥire, vman lim yhpfzni fihih minhu, vman tchl Allahu minhu awşek an yakhzehu. Aṣḥābımın ve kayın babalarımın kadir ve kıymetlerini bilmekle beni gözetleyin, bana hürmet edin, sözüme deri ayet edin, bunların şeref ve haysiyetine riayet edin.